Adaktan vazgeçilince, yani ben bir adak adadım, sonra akabinde vazgeçtim. Böyle bir durumda e, ne yapmam gerekir? İsteğimizin durumu ne olur demiş hocam? Aslında adakta bulunmak gerekli bir şey değil. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki "La تَنْزُرُوا فَاِنَّ النَّزْرَ la يرد مِنْ قَضَاءِ اللّٰهِ شَيْعَةٍ Adakta bulunmayın. Çünkü adakta bulunmak Allah'ın kaderini, takdirini geri çevirmez. Yani diyelim ki işte Ya Rabbi şu hastam iyileşirse e, ben bir kurban keseceğim hı hı. diye adakta bulunduğu bir kimse e, o adakta bulunduğu için hastasının iyileşmesi söz konusu değil. Eğer o hasta iyileşecekse zaten iyileşir. İyileşmeyip vefat edecekse Zaten yine eceli geldiği için vefat edecek. Yani adakla ilgili e, Efendimiz'in hiçbir şeysi yok, tavsiyesi yok. Hatta yapılmamasını tavsiye ediyor. Ama adakta bulunduktan sonra da o adağı yerine getirmek mecburiyeti vardır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Şan'da şöyle buyuruyor. Adakta bulunanlar adakların yerine getirsinler muhakkak. O ayetin ifadesindeki o bazı harfler mesela lam harfi mutlaka yerine getirsinler anlamında onun için adanın adandıktan sonra yerine getirilmesi gerekiyor vazgeçmek diye bir şey söz konusu olamaz evet. ama diyelim ki kurban adadı parası yok veya kurban temin edecek bir imkanı yok e zaten o adama bir şey diyecek halimiz de yok ama onun zimmetinde borç olarak kalır. Ne yani zamana ilk, kadar, fırsatta, evet, geçen ilk fırsatta eline geçenlik fırsatta kesmek geçtiğinde durumda. mali imkanı müsait olduğunda mutlaka bu adağı yerine getirecek bu işten kaçıp kurtulmanın çaresi yok. Evet. Ama borçludur. Aynen böyle. Parası yoksa yapacak bir şey yok. Olunca mutlaka kesecek. Evet.